Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün 4 Mayıs 2009 Pazar. Akiyatür vasıya derslerimizin 17. dersi. Saat sabah 7.50. Nerede kaldık ağabeyin son? Hatırladın bu hatırladım. alanı adaş yoktur. Türlü. Hı. Tamam inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Ok abi inşallah. İmam <gülüyor> İbni Teyme Rahimullah e, buyuruyor. Çünkü şanı yüce Allah'ın adaşı yoktur, denyi yoktur, eşi benzeri yoktur. Şanı yüce Allah halbuki burada Arapçasında noksan sıfatlarda münezze olan Allah. Evet. Tamam. Şanı yüce Allah yerine. Evet. 90 sıfatlardan münezzeh olan Allah. Daha iyi. Tamam. Evet. evet. Tekrar halle heraz şerhine geçiyor. Hı. Çünkü şanı yüce Allah'ın adaş yoktur ifadeleri daha önce ehli sünnet ve cemaat hakkında kullanıldığı, onlar keyfiyet nispet etmezler, temsile gitmezler şeklindeki sözlerinin bir gerekçesi mahiyetindedir. Hı. Alt başlık. Allah'ın adaşının olmamasının anlamı. Onun adaş yoktur ifadesi onun ismi gibi bir isme layık, o ismi hak edecek bir benzeri yoktur demektir. Yahut da hiç kimse yücelik de onunla yarışamaz. Bunun söz konusu olamayacağ olamayacağını delili, Yüce Allah'ın Meryem suresinde yer alan, onun adıyla anılan bir kimse, kimse biliyor musun? Meryem 65 buyruğudur. Altta ayetin tamamını vermiş. Okuyalım mı tamamını? Ayet-i kerimenin tamamı şöyledir. Göklerin Yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde ona ibadet et ve onda ona ibadetinde sebat göster. Onun adıyla alınan bir kimse biliyor musun? Meryem 65. Ee, <gülüyor> Şurada bir şey söyleyeyim. Alt altta ayetin tamamını vermiş ya. Evet. Ee, tahkik kısmında. Evet. Not kısmında. Orada önemli bir yer var. Biz şimdi ehli sünnet olarak diyoruz ya tevhid üç kısmı ayrılır. Evet. Rububiyet, uluhiyet isim sıfat ya bunları delillendiriyoruz çeşitli ayetlerden. Bu ayetlerden bir tanesi de bu. Âlimler mesela bunu delil getiriyorlar ve diyorlar ki bu ayetin iç altında yani bu ayetin içinde tevhidin üç iç kısmı mevcut. Evet. Bak dikkat edelim. Şimdi rububiyet, uluhiyet isim sıfat değil mi? Şimdi bak ayetin başında ne diyor? Bu semâvât ard Yerim ve göğün rabbidir. Rabbidir bak. Rububiyet burada. Rububiyet tevhidi. Tamam? Ve mâ İkisi arasındakilerin Rabbi. Fa'budhu ona ibadet et. Hangi tevhid? Uluhiyet. Uluhiyet devlet. ibadeti, ibadetine sabret. Hert, hel te'alemu lehu semiyyen. Ona bir denk evet. biliyor musun? Bu ne? İsim sıfat. İsim, İsim sıfatı hiçbir denge, hiçbir şeyde hiçbir denge yok. yok. Bu ayet tek başına içinde üç tevhidi barındırmakta. Evet. O yüzden mesela bazı, bazen alimler mesela çeşitli ayetler söylerler. E, bu ayetlerin içinde derler ki tevhidin üç kısmı da var. Evet. Bazen sure olarak getirirler. Derler ki bu surenin içinde tevhidin üç kısmı var. Mesela Fatiha. Fatiha Suresi başlı başına rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat tevhidi içermekte. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Evet. Görüyor musun? Sonra ne diyorsun? Errahmanirrahim. İsim sıfat. Rahmandır, rahimdir. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibidir. Yine rububiyet. Evet. İyâkena abdu ve yyâkena esta'in. Evet. Uluhiyet tevhidi. İhdînâs-siratâlu-mustakîm. Rububiyet tevhidi. Evet. E, bizi doğru yola ilet Rabb. Evirip çeviren, tamam mı? İhtina sıratlarımız da kıyım. en'amta aleyhim, tamam Onların nimetini, gayrul magdube aleyhim ve raddâillinâmi. Bak, baktığın zaman baştan sonra, ne? Hep uluhiyet, rubiyet isim sıfatı. O sure olarak, Fatiha. Bak İhlas suresine, yine tevhidin üç kısmı. Bak buraya, he, bak buraya, bir ayette, tevhidin üç kısmı. 8. Hatta alimler diyor ki, meseleye baktığın zaman Elhamdülillahi Rabbil aleminde bile tevhidin üç kısmı var. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim başlık yani Kur'an-ı Kerim baştan sona zaten hep tevhidin ikrarı içindir. Firavun'un boğulmasına bak. <gülüyor> firavun'un boğulması bile rububiyet, uluiyet isim sıfatla alakalıdır. Evet. Anladın Yani böyle. O yüzden eee Elüsünde tamamıyla bunları ne yapmış? Kur'an'ın kendisinden almış, naslardan almış. Evet. Şimdi üstteki ayetin sadece ayet üstteki verdiği kadar kısmını okuyup devam edelim kaldığımız. Onun adıyla alınan bir kimse biliyor musun? Meryem 65 buyruğudur. Burada istifham, Hı. Soru inkaridir ve onun anlamı taşır. Ha, bu ne demek? Şimdi ayeti bir daha oku. Onun adıyla alınan bir kimse biliyor musun? Hı. Diyor ki burada istifham, Hani istifham soru edatı. Biliyor evet. musun var ya. Evet. Türkçe'de biz ne diyor biliyor musun? Bu ne? Soru. İşte diyor ki buradaki soru edatı inkaridir. Yani ne? Hani Allah burada soru iki şekilde sorulur. Bu Türkçe'de de böyle, Allah'ım da olsun Türkçe'de de böyle olduğu için anlayabiliyoruz meseleyi. İki türlü sorulabilir soru. Ya, yani soru kalıbı iki şekilde gelebilir, Soluk soru kalıbı. Ya dersin ki, e, karşı tarafa, mesela 5 e, kere 5 kaç? Karşı tarafa dersin. Bunun için sorarsın? E, cevap almak için. Tamam Cevap almak için. Ya onu imtihan etmek için, ya öğrenmek için ama bir cevap almak için. Bazen de soru sorarsın. Karşı tarafı inkar etmek için veya karşı tarafa meydan okumak için. Mesela, gidiyorsun bir mekana diyorsun, ee, var mı lan bana yan bakan? Mesela. Şimdi bu soru kalıbı mı? Var mı lan bana yan bakan? So kalıp olarak soru değil mi? Var mı diyorsun. Ama senin e, istediğin orada bir cevap bu öğrenmek mi? Yoksa karşı tarafa meydan okumak mı? Meydan okumak. Veya, e, karşı tarafı inkar etme adına soru soruyorsun. Mesela, birisi geliyor... Diyor ki, ya şu adam çok güçlü, tamam mı? Sen de bakıyorsun o adama, güçlü dedikleri adama, şöyle hafif bir bavul var taşıyamıyor onu, atıyorum. Sen de tutuyorsun arkadaşına diyorsun, ya bu mu ya güçlü? Şimdi senin buradaki sorun onu öğrenmek mi, yoksa onun şeyini inkar etmek mi? İnkar etmek, yani bu güçlü olamaz demek. Ama halbuki soru soruş şeklin kalıp olarak, ses tonu olarak belli ne da kalıp olarak soru. Şimdi bu, Kur'an-ı Kerim'de de bu çok. Yüzlerce. Mesela bunlardan bir tanesi bu. Allah diyor ki, Hel Sen ona bir, yani kendisini kastediyor, sen ona bir, beş, e, şey, bir eş bulabilir misin? Bir denk bulabilir misin? Şimdi Allah burada şeyi mi demek istiyor? Bizden kendisinin denge olup olmadığını e, bilmek için mi soruyor? Yok. Meydan okumak için. Yani... Onun bir denge olamaz. Mesela baş, başka bir ayetle ne diyor? Allah'la beraber bir yaratıcı mı var? Burada Allah öğrenmek için sormuyor bunu. Ne için soruyor? Yani Allah'la beraber bir yaratıcı olamaz. İnkar için soruyor. İşte burada inkarı dedi istifam. İstifamların soru edat soruların çeşitleri vardır. Tamam? Mana olarak çeşitleri vardır. Bu çeşitlerinden bir tanesi de inkaridir. Tamam? İnkaridir. O yüzden biz mesela ne diyoruz? İbrahim aleyhisselam meselesinde bu mu benim bu benim Rabbim demiyor halbuki orada. Gizli bir inkarı istifham vardır orada. Gizli olarak bu mu benim Rabbim? Yani bu benim Rabbim olamaz. Tamam mı? Bu benim Rabbim olamaz. Sizin iddia ettiğiniz bu, bu mu benim Rabbim? Tamam? Mı? O demektir. Evet. Devam. Allah'ın isimleriyle isimlendirme Yapılamayacağından kasıt, yapılamayacağından kasıt, başkasının onun isimleriyle adlandırılamayacağı, adlandırılamayacağı değildir. Çünkü onunla yaratıklar arasında ortak olarak kullanılan bazı, kullanılan bazı isimler vardır. Hı. Burası çok önemli abi. Bu var ya, yani e, ehl-i sünnetin muhalifleri hepsini bu konuda... Ee, zor durumda bırakan bir mevzu. Yani Allah'ın sıfatlarını inkar eden. Çok zor durumda. Neden? Şimdi bu insanlar e, mesela Allah'ın isimlerini kabul edip de sıfatlarını inkar edenleri düşün. Mesela işte Mu'tezile gibi Allah'ın isimlerini kabul ederler ama sıfatlarının olmadığını söylerler. Veya Eşariler gibi Allah'ın isimlerini zikrederler ama her ismin altında bizim anladığımız gibi bir sıfatın olmadığını söylerler. Bir kısım sıfatı kabul ederler. 7 tane vesaire. Şimdi bunlara soru sorulur. Neden? Sebeplerini söylüyorlar. Mesela bir, birkaç sebep sunuyorlar. Ee, en çok dayandıkları sebeplerden bir tanesi de diyorlar ki Allah'ın sıfatları vardır dersek mesela muhteşem Allah'a kullara benzetiriz. Nasıl Allah'ın eli var deriz. Nasıl Allah'ın gözü var deriz. Şimdi o yüzden Allah'ın el yet sıfatlarını inkar eden herkese, istiva sıfatını inkar eden herkese şunu sorarız. O zaman sen bu kaydıyla Allah'ın isimlerini de inkar etmek zorundasın. Neden derse? Çünkü bazı isimler vardır ki Allah kullara da vermiş o ismi. Evet. E o zaman e, bak şimdi ikisi de aynı isim sıfat babı. Hani ayrı ayrı bablar değil ki. Neden birisini ayırdın birisini ayırmadın? Şimdi Allah Kur'an'da Nebisa Selemi Rahim diyor mesela. Değil mi? Nebisa Selemi e, Rahim olduğunu söylüyor. Hı. E, rahim olduğunu söylüyor. Şimdi Allah da kendisine Kur'an'da Rahim'dir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. E şimdi o zaman şöyle mi yapmamız lazım? Allah'ın Rahim ismi yok. Veya bir Selemin Rahim ismi olamaz. He? Bu küfür. Çünkü Allah da Kur'an'da kendisine Rahim diyor. Ne Selemin'e de Rahim diyor. E madem ki bize semi ediyor insanlara, kullara. Semih'en basir akıldık diyor biz. Tamam mı? Basir diyor insanlara. semi ediyor. Kendisine de semi basir diyor. Leysake şey şeyin ve huvas semi ol basir. E şimdi o zaman e, isimleri de inkar etmek zorundayız. E ne diyecek onlar? Hayır isimleri inkar etmiyor. Neden? Allah'ın isimleri mahlukatın isimlerine benzemez. E biz de diyoruz ki tamam işte. Allah'ın sıfatları da mahlukatın sıfatlarına benzemez. Ya isimleri de bizim kabul edeceksin hepsini. Ya cehmiye gibi olacaksın. Ne isim var diyeceksin. Ne sıfatlı o özgün. Ya da isimleri kabul edeceksen sıfatları da kabul et. Ne farkı kaldı? Zaten burası çok önemli. Buna buna buna hiç, hiç birisi makul bir cevap veremiyor. Hiçbir fırka bu konuda ehl Sünnet'e hiçbir fırka makul bir cevap veremiyor. Veremez de. Akıl bunu iter. Akıl almaz. İmkansız buna cevap vermek. İmkansız makul bir cevap vermek imkansız. Mutlaka her cevabın sonu batıldır. Tamam. İnşallah. Evet. Tekrar mi? De devam Biraz geriden. Allah'ın isimleriyle isimlendirme yapılamayacağından kazıt başkasının onun isimleriyle adlandırılamayacağı değildir. Evet. Çünkü onun ile yarattıklar arasında ortak olarak kullanılan bazı isimler vardır. Evet. Asıl maksat bu isimlerle Allah adlandırıldığı takdirde bu isimlerin hiç bunlarda ona ortak olmadığı Allah'a özgü isimler anlamında kullanılmasıdır. Evet. Neden? Çünkü mesela rahim, bizim de rahim. Bunun Allah'a ne gibi özgüyeti var? Mesela rahimin altında rahmet sıfatı var. Tamam evet. mu? Rahimin altında rahmet sıfatı var. Ama kulların isiminin altında sıfat olacak diye bir kaydı. Yok. Şimdi durum böyle olunca sadece bu da değil olay. Diyelim ki bir tane e, kişi var. İsmi var ve isminin altında hakikaten o sıfat da var. Mesela Basir. Çocuğun ismi Basir. Görüyor da bak. Görme sıfatı da var onda. Ama yine fark var. Neden? Çünkü onun görmesiyle Allah'ın görmesi bir değil. Tamam? O yüzden diyoruz ki biz e, isimlerdeki benzerlik müsemmadaki benzerliği gerektirmez. gerektirmez. Hakikattaki benzerliği gerektirmez. Çünkü ortak olur. Ancak ismin külli anlamında söz konusu olur. Evet. Külli anlamı nedir aslında? Ortak olur. Külli anlamı aslında bu e, biraz da kadrul muştarak olayı vardır. Yani kadrul muştarak zihinde bir ortak bir değerdir. Evet. Tamam mı? Yani mesela rahim dediğin zaman bu külli bir değerdir. Külli, külli bir değerdir. Ama bu külli değer e, senin zihninde külli bir değerdir. Sen onu zihninden çıkardığın zaman ya o rahim Allah'tır, ya Allah'ın kullara verdiği herhangi bir kişidir, Ahmet'tir, Mehmet'tir vesaire. Ona göre o değer kazanır. Tamam mı? Evet. Böyle bir şeyin sadece zihinde varlığı düşünülebilir. Evet. Zihin dışında ise ancak, zihin dışında ise bunun Hı. ancak cüz'i ve özel bir manası olur. Ve bu da ismin izafe edildiği zata göre değişiklik ardı. <gülüyor> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Burada Eğer bu isim Burada duralım inşallah evet. Şimdi biz bu en son dersimizde şey Kavayi Dönmüşler dersimizde bu evet. hafta Bizim abim Kadir ile yaptığımız <gülüyor> Orada da bu olay geçti Zihni bir şeydir Kadrın Muştarak Kadrın Muştarak zihinde ortak bir değer evet. Senin zihninde mevcut Tamam mı Bu zih... Kadrın Muştarak ne Mesela hemen şunu uygulama olarak yapalım Mesela Cam açık İki kişi yolda yürüyor, sesli konuşuyor. Sesli konuşuyor. Dediği zaman e, arkadaşına diyor ki abi geçen yolda yürüyordum işte. E, düştüm, elim kırıldı. Tamam mı? Bu kelimeyi duyduk, geçtiler gittiler. Şimdi o el kelimesini alalım oradan. Hani Çünkü sıfatlarda var ya el. El kelimesini alalım oradan. O adamın o sözünü duyar duymaz, mana olarak zihnimizde bir mana tasavvur eder. Neden? Çünkü hayatımızda kullandığımız bir kelime. Mana olarak. Ama işte o mana senin zihninde tasavvur ediyor ya mana olarak bak. Hiç şekl, şeklini çıkar kafadan. Mana gelir aklına mutlaka. Ha, şekil olarak hangisi aklına gelir dersen senin elin gelir. Neden? Çünkü sen kendi elinle iştihal ettiğin zaman. Onu ayı duysa ayı kendi eline bakar. Sinek duysa sinek kendi eline bakar. Deve duysa deve kendi eline bakar böyledir. Şimdi o yüzden şekli at bir kenara. Mana olarak düşün. Mana geldi hemen kafana otomatikmen. Şimdi ben seninle konuşurken bile tasavvur ediyorsun değil mi? Benim konuştuklarımın zihninde geçiyor manaları. Akıp gidiyor. Onun gibi. Eli duyduğun an kafada ya o. İşte ona ne denir? E, zihinde olan ortak değer. Ama bu el, bu eli sen yanına bir kelime daha koysan yani birisiyle düşünsen o eli. işte o kadın muştarak olmaktan çıkar. Mesela ne gibi? Diyorsun ki Ahmet'in eli. Bak şimdi bu el mi dedik biz Ahmet'in eli mi? Ahmet'in eli dedik. Mesela şuna benzer. Bir insana desek ki bunları sık sık tekrarlıyoruz bunlar çok önemli. Bir insana desek ki Ahmet'in şey bir insana desek ki eli tarif et. Ne yapabilir mesela? Der ki işte el budur dese mesela. Olmaz. Neden? Çünkü ben ona kendi elini gösterip budur dese olmaz. Neden? Çünkü biz ona elim insanın elini mi tarif et dedim ben sorumda. Yoksa elimi tarif et dedim. Eli tarif ettim. O bana neyi tarif etti? İnsan elini tarif etti. Ha. Ama o insan elini tarif etmemesi lazımdı. Çünkü el insan eliyle sınırlı değil. Ha. Bu el. Bu doğru. Ama benim sorumun Tam karşılığı değil o. Çünkü neden? Birisi gelir derse ki atın eli el değil mi? Yengeç yani. he, yengeçin eli el değil mi? Kangurunun eli el değil mi? Gibi. Sonu gelmez. Senin başın baş, dağın başı baş değil mi? Gibi. Bu odanın başı baş değil mi? Gibi. Tamam mı? Evet. Şimdi durum böyle olunca el dediğimiz an, abi bu el var ya, hiç kimseye tayin etmediğin zaman o, he, o zihindeki kad, e, ortak değerdir. de kadrunmuş o. Yani muştarak ne? Ortak bir değer. Bu çok bir genel bir şeydir. Ortaktır. Eli olan herkes için kullanılabilir. Tamam mı? Herkes için kullanılabilir. Gördüğün veya görmediğin. Herkes, yani herkes. Fiziki olarak düşün. Ne zamanki zihinden çıktı el kelimesi, zihinden çıktığım kastı ne? Yani böyle fırladı e, kafadan öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Zihinden çıktıktan maksat zihinden el kelimesi çıktığı zaman tek başına durmaz. Yani bir insan şöyle demez. El deyip susmaz. Tamam mı? Ne Allah'ın kitabında böyle bir tek bir kelimeli sure ayet var. Ne sünnette var. Ne bir Arap'ın konuşmasında var. Ne Türkler arasında konuşurken var. Bir misafir ortamında kimse el sustum. Herkes bana bakar güler. Değil mi? Ama ben desem ki zihinden çıktığı an onu bir yere isabet ettirmek zorundayım. Mana kazanması için. Çıktı hemen çıkarıyorum. Dedim ki abi kangurunun eli de çok tuhaf. Veya gorilin eli de çok. Maymunun eli de ne? Çok tuhaf. Bak hemen... Çıktı zihnimden bir yere isabet etti. Kime? Maymuna mesela. O zaman hemen maymunun eline bakarız. O zaman deriz ki maymunun eline dersen al işte o, o budur işte. O zaman bak tarif var. Ama aksi halde kadrum, muştar tarifi yoktur. Zihindedir o. Herkes bilir. Dünyada Türkçe mesela bilen herkese, aklı başındaki herkes el zaman aklına bir mana gelir. Ama o mana çıktığı an bir yere isabet etmek zorunda. İsabet ettiği yere göre ne? Değer kazanır. Allah'a isabet ederse Allah'a göre değer kazanır. E şimdi Allah'ı da biz göremediğimiz için tamam mı? Elini ispat ederiz ama onun keyfiyetini veremeyiz. O yüzden biz zaten ne diyoruz? El istiva'u ma'lum. Bak İmam Malik de ne diyor zaten? Çok acayip bir şey. İstiva ma'lum. Ne demek istiva ma'lum? Bilinen. Şimdi keyfiyeti bundan bahsetmediği malum. Evet. He. Değil Hatta mi? He. İstiva ma'lumdan maksat yani istiva Arap dili edebiyatında Marum. maruf bir şey. Evet. İstiva maruf. Kadrun Muştarak'tan bahseder burada. Evet. İstiva malumdur yani. yani ha. ha. bir mana ha. Halbuki isti istivadan maksat bizim istivamız gibi anlasaydı İmam Malik evet. keyfiyeti evet. meçhul demezdi. Allah'ın keyfiyetini de bizim olduğu gibi söylerdi. Evet. İstiva malum. Ama ne? İstiva Arap dili edebiyatında belli. İstivanın ne olduğu malum. Bak hiç demiyor şu şudur. Zihinde malum bir şey istiva. Evet. Tamam mı? Mana olarak. Evet. Vel keyfu meçhul. Keyfiyeti ne? Meçhul. Meçhuldür. Yani bilinmiyor keyfiyeti. Neden? Çünkü biz hangi kimin istivasından bahsediyoruz ki malum olsun? Allah'ın, gayb olan bir şeyin. Bizim için şu an gayb. Keyfiyeti gayb olan bir şey. E nasıl deriz ki istivan keyfiyeti de malum bizim için? Evet. Anladın mı? Biz Allah'ı görsek bile keyfiyeti bize tam olarak malum olmayacak biliyor musun? Tamam malumla sözünün devamı bir şey var Mustafa. Ben yanlış hatırladım. Ondan soru sormak bir de onu inkar Aynen. Aynen aynen. Aynen aynen mevcut. hatta kavaşını sağlıyor sonra onu mescitten kovulmasını istiyor. Bu mütevatirdir İmam Malik'ten. Bidat ehli e, bidat yok değil. değil. Bidat ehli dahi buna bunda muttefik. Çünkü bidat ehli onu kendine mu, e, şey kullanıyor, malzeme kullanıyor Mağdum tamam mı? Yani. Diyor ki bak işte istiva eee ma, ma'ruf e vel keyfu meçhul yani keyfiyeti yok. Halbuki biz diyoruz keyfiyeti yok demiyor. Ne diyor? Keyfiyeti meçhul diyor. Madum demiyor. Evet. Neyse önemli değil. Evet. Yani bu mütevatir Onların kitaplarında da var. Bizim kitaplarda da var. Herkes kabul eder bunu. Yani bunda bir sorun yok. Tamam. Senet olarak da bu sahih gelmiş ondan. evet. Ya, tamam inşallah. Tamam. Şimdi orayı hafif biraz geriye al. Çok hafif. Tamam, ortak Ne? Evet. Evet. Evet, çünkü ortak olur. Çünkü ortak olur. Ancak ismin külli anlamında söz konusu. Külli. Yani zihindeki evet. külli anlamında. Söz konusu olur. Bak külli ne? Senin zihinde külli. Yani herkesi kapsar. Zihinden çıktı, bir yere isabet etti, cüz oldu. Tamam. Evet. Böyle bir şeyin sadece zihinde varlığı düşünülemiyor. Sadece zihinde bir varlığı var. Dışarıda evet. bir varlığı yok. Evet. Dışarıda bir varlığı yok. Senin zihinde varlığı. Evet. Dışarıda varlığı olması için bir şart var. Bir yere isabet ettireceksin. Evet. Zihnin dışında ise bunun ancak cüz ve özel bir manası olur ve bu da ismin izafe edildiği zata göre değişiklik arz eder. Evet. Hangi zata isabet etmesi ona göre değişiklik arz eder. Eğer bu isim Rabb'e izafe edilecek olursa isim ona mahsus olur. Evet. Kul bu isimle onunla ortak olmaz. Evet. Şayet bu isim kul'a izafe edilecek olursa bu isim kul'a mahsus olur. Evet. Çok basit bir örnek verelim. Bunu yani sık sık veriyoruz anlaşılsın diye. Çünkü tekrarda fayda var. Bak mesela meşayihler hep yapar. Bazen bir şeyi bir metinde belki 30 kere anlatır önemine binecek yani, bu şarttır yani. Girmez tamam. Ee, ve mutlaka e, hoca da. Tekrarlarken mutlaka cümleleri hep aynı kurmaz. Farklı kurar bazen talebe, da, e, öbür cümlede daha farklı yakalayabilir olayı. Daha böyle fık ederek. Bak mesela, e, ilk derslerimizde de örnek verdik. Mesela, e, baş mevzusu diyelim. İnsanın başı dediğimiz zaman. Şimdi, e, bir insan dese ki bize, e, bir insan desek ki bize, sen Allah'ın eli vardır dersen, şey, e, sen Allah'ın eli vardır desen, benim elime benzetirsin. Bize diyoruz ki, neden senin eline benzetiriz ki? el neden? Çünkü ne diyor? Çünkü el budur diyor. El kendi elini gösteriyor. Diyor ki el budur. Bize diyoruz ki sen nereden çıkardın elin olduğunu? E diyecek el bu değil mi de sana? Sen diyeceksin ki el o. Ama nereden çıkardın elin sadece o olduğunu? Tamam mı? Niçin e, ben Allah'ın eli vardır dediğimde, karıncanın eline benzetmediğimde senin eline benzettim? Karıncanın eline benzetmiş olayım. Değil mi? Karınca duysa bana ne diyecek? Ya Allah'ın eli deme. El budur diyecek karınca. Kendi elini gösterecek. Bak sen Allah'a bana benzettin demiş olacak karınca. Değil mi? Yani niye senin eline benzetmiş oluyorum? Hadi sen de kabul edelim ben şimdi. Ben Allah'ın eli vardır dediğimde mahlukata benzetiyorum. Ama niye senin eline benzeteyim ki? Başka bir mahlukatın eline benzetmiş olayım. Tamam evet. mı? Burası çok önemli. Ee, mesela baş mevzusu. Örnek verelim. K kişinin başı dağın başı. Bu çok önemli mesela. Tamam mı? Kişinin başı. Şimdi aynı mı? Dağlar kadar fark var. Değil mi? <gülüyor> Bak dağ diyorum yani dağlar kadar fark var. Senin başın dağın başı. Yani bu nedir? Ee, göz yok, kulak yok daha da. Hani bak burun yok, ağız da yok, hiçbir şey de yok. Al, evet. ha o der ki dağın başından kasıt. Tam dağın uç noktası kastediliyor. İnsanda da öyle zaten. İnsanın uç noktası baş kısmı olduğu için. Tamam mı? Yani e, el mesela. İşte demin dediğim gibi, insanın eli karıncanın eli. Hani atın eli de parmak mesela. Atın eli insan eli. Şimdi o şöyle diyemez. Hayır o atın eli değil. Bu, bu, bunu e, e, yani bunu burada söylerler. Bu, çünkü hani Arapça mesela bilmeyen bir insan bunu söyler. Bu normal de. Ama bu e, icma edilmiş bir şeydir. Yani hayvanın ön ayağı da eldir yani. Bunda hiçbir şüphe yok, hiçbir tartışma da olmamış zaten. Tamam? Karşı taraf da bunu inkar etmemiş. O eldir diye. Tamam? Orada bir sorun yok. Arap Dili Edebiyatında da el bu. Kuranda da eldir. Sünnette de el diye geçer. Böyledir yani. Tamam? Naslarda da var. Atın ön ayağına el biz. Bu açık. Tamam? Mesela işte deve elle mi gider, dizle mi gider. Bak tartışmışız. Elle olmazsa elle mi gider diye bir şey tartışılır mı devede? Yok. Heh, bunu tartışmışlar namazda mesela. Hı? Nebis Hasan diyor sizden birisi devenin çöktüğü gibi çökmesin. So önce ellerini koysun sonra dizlerini koysun. Ha, bir rivayette önce dizlerini koysun sonra. O önemli değil. O tartışacağız fıkıhta. Ama e, sonuçta ne izafe edilmiş? Deveye el. Sonra sahabe bir kıssa anlatıyor gidiyor atımın ön ayakları şey atımın elleri diyor e, toprağa gömüldü diyor. Ondan sonra bak kaynak sözüklere başka hadislere bak hep hayvanları et el diyor. Biz ona ön ayak diyoruz bu önemli değil. Bu bizim Türkçe kullandığımız. biz ilgilendiren şu an masların kendisi. Arapça lafızların kendisi. Şimdi bunlar el mi? El. Şimdi o zaman karşı tarafın bize makul bir şey cevap vermesi lazım. Ben neden Allah'ın eli var dediğimde senin eline benzetmiyorum da atın eline benzetiyorum. Şey, senin eline benzetiyorum da atın eline benzetmiş olmuyor, olmuyorum. Atın eline benzemiş olsun mesela Selim Çünkü neden öyle diyorum ben? Çünkü elin bir sınırı yok. Yani senin elinle sınırlanması diye bir şey söz konusu olamaz ebeden. O zaman e, bu adama soruyoruz. Diyoruz ki, senin elin mi atın elin mi? Daki dağlar kadar fark var. İki, bu adam derse ki atın elinden maksat her ne kadar biz onu elde desek bu mecazdır. Biz de diyoruz ki bu batıl. Bir kere mecaz diye bir şey yok. Mecaz diye bir şey yok. Mecaz bile olsa senin çıkamayacağın bir nokta var içinde. Çünkü mecaz ne? Kaba mantıkla anlatıyorum. Bak mecaza çok özel bir ders yapmamız lazım. Ama bazı metinler bittikten sonra. Abi, yoksa ağır gelir mecaz mevzusu. Çünkü mecaz mevzusu çok geniş. Çünkü mesela Allah'ın izniyle Rabbim nasip ederse mecazı öyle bir işleyeceğiz ki 1400 seneden bugüne kadar meşhur olan bütün alimlerin mecaz hakkında konuşan Tartışan bütün alimlerin görüşlerini söyleyeceğiz. Ne kadar alim varsa meşhur. Kabul eden, reddeden, taksimata giden hepsinin delillerini söyleyip e, e, sonra raci olarak reddiye vereceğiz onlara. Ne kadar ama alim varsa istisnasız bak bu mecazda özel konuşmuş olarak. Hepsini Özel Uzun bir ders lazım. Ama kaba olarak şöyle anlatayım. Mecaz ne? Yani düşün ki bir lafız önce e, bir şey için konulmuş. Tamam mı? Bir şey için konulmuş. Sonra başka şeyler için de konulmuş başka bir istimal olarak da kullanılmış. İlk kullanılış hali mecaz, sonradan kullanılmış hali ne? Hakikat. Tamam. Şey, ilk kullanılış hali hakikat, sonradan kullanılmış hali mecaz. Hakikat mecazın zıttı yani asıl. Şimdi bu adama sorarız. Senin elin mi önce konuldu? Atın elime önce konuldu. Senin başın mı önce konuldu? Dağın başı mı önce konuldu? Tamam. Şimdi eğer dağın başını Araplar mesela toplanmış, bir zamanda Arap alimleri gelmişler, toplanmışlar. Veya Arap halkı gelmiş, ilk böyle Arap halkı, ilk böyle Allah yeryüzüne koyduğu Arap halkı mesela tamam mı? Gelmişler, bunlar aralarında toplanmışlar. İşte Nebis-i kim bilir kaç bin sene önce artık. Allahu Alem. Hiç, bak hiç tarihi belli değil insanlar, hiç sıfır ortada. Hiçbir kanıt şey yok. Atıyorum ben şimdi bir ee, hikaye gibi atıyorum. Toplanmışlar bu Araplar demişler ki, yani isimlendiriyorlar ya, demişler ki, önce dağın başına baş diyelim. Demişler ki, baş bir şeyin uç noktasıdır. O zaman şu gördüğümüz dağ var ya, onun uç noktasına baş diyelim. Bu ne oldu? Hakikat, ilk koydukları şey. Sonra geldi dediler ki, bizim de uç noktamız neresi? Bu baş. O zaman bize de bizim başımıza da baş diyelim. O zaman bizim başımız ne oldu? Mecaz. Tersine bak, Araplar toplanlar. Dediler ki, biz ne yapalım kendi başımıza? Baş ismi diyelim, tamam mı? Sonra diyelim ki, ya aradan yıllar geçiyor, aylar geçiyor veya bir saat geçiyor, önemli değil. Diyorlar ki ya şu dağ var ya, şunun en son noktası da bizim başımız gibidir. Yani ne manada, nasıl bizim baş, kendi başımız, vücudumuzun en son noktası. Bu dağın en ucu da o dağın en son noktası. Ona da o zaman başlayalım. Bu sefer insanın başı hakikat oldu, dağın başı mecaz oldu. Şimdi bunu nereden bileceğiz? Arap önce hangisini koymuş? Meçhul mü bu? Meçhul. İcma en meçhul. E meçhul olduğu zaman... O zaman hakikat mecaz olayı öldü. Hangisi hakikat hangisi mecaz? O öldü bu olay. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu adam bu adama aynısını sorarız. Atın elini mi önce konuldu senin elin mi? Yani bu artık ne oldu? İhtimalli mi bu? İhtimalli. İhtimal geldi yani ikisinden birisi. İhtimal gelirse izacayel ihtimal batalel istediler. İst i̇htimal olursa istediler batılır. Mecaz diye bir şey olamaz. Evet. Tamam Ki Araplar toplandı ve birilerine bir isim koydu. Bu dil böyle mi konulur yoksa dil fıtri midir? Fıtriy'dir. Kendi kendine hiç insanlar bilmeden bir anda bir şeyler, sesler çıkarıyorlar. Bir anda bir şeylerle kendi kendi anlaşıyorlar hiç farkına varmadan. Fıtriy olduğu için o zaman nasıl fıtriy olduğu an mecaz olayı biter ölür. Çünkü neden? Fıtriyse bu hangisi fıtrattan önce konulmuş? Hangi isimler ilk çıkmış? Sonraları mecaz olmuş? Yok böyle bir şey. Ne tarihte ne naslarda? Bir kere Kur'an gelmeden önce Arapça vardı yani. Tamam mı? Mesela. Nasıl yapacağız bunu? He. O yüzden diyoruz ki e, bunların söyledikleri mecaz olarak da baksan olaya hakikat olarak da baksan ne? Batıl. Mesela biz ne diyoruz? Ameller imandan cüzdür. Onlar bize bir sürü delil getiriyor. Biz onlara bir sürü delil getiriyoruz. Biz onların delillerine cevap veriyoruz. En son tıkandıkları nokta diyorlar ki tamam her ne kadar Allah Kur'an'da Kur'an'da en son çıktıkları nokta bu zaten. Diyorlar ki her ne kadar Allah Kur'an'da eee Amele iman da dese, amelin imandan olduğunu da söylese, mecaz olarak Allah'ın kastı burada mecazdır diyorlar. Amelin imandan olması mecaz olaraktır diyorlar. Hakiki olarak amel imandan, mecaz olarak. Yani ona tabi olarak, işte imandan öylesine zikredilmiş tabiri caizse. İ i̇manın kendisinden dildirdi de bu. İşte imanın mecaz olarak. En son çıktıkları nokta bu yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ondan iki yönden cevap veriyoruz. Birincisi diyoruz ki bir kere mecaz yok, bu bir. İkincisi, mecaz bile olsa... Hangisi mecaz? Amelin imandan olması mı mecaz? Yoksa amelin imandan olmaması mı mecaz? İhtimalli. Birisi der ki hayır am amel imandandır ama ameli imandan ayrı tut tutmak budur mecaz. Birisi de gelir der ki hayır amel imandan değildir. Şey amel imandandır. Şey amel imandan değildir. Amelin imandan olması odur mecaz. Aa, bak yine iki taraf birbirle çalıştı yine ortada meçhul kaldı. O yüzden biz onlara sorarız yani amel imandandır ama mecaz mecaz olarak amel imandandır deseler bize biz onlara nasıl cevap vereceğiz dedik. Bir, bir kere mecaz yok bu bir. iki mecaz vardır da desek yine meçhul olay. Hangisi mecaz? Amel imandandır hakiki olarak ama senin ameli ayrı tutman budur mecaz. Yoksa senin söylediğin şekilde amel imandandır, amel imandandır onu imanın hakikatinden görmen budur mecaz. Hangisi? Bu da yine meçhul. Değil mi? E o zaman öldü. Bitti. Evet. Devam inşallah. Eğer bu isim Rabbi izafe edilecek olursa, isim ona mahsus olur. Kul bu isimde onunla ortak olmaz. Şayet bu isim kula izafe edilecek olursa, bu isim kula mahsus olur. Rabbin onunla ortaklığı söz konusu olmaz. Kufu denge gelince... Bu da denk ve eşit olan demektir. Yüce Allah hakkında bunun söz konusu kufu o... neden kufu zikretti? Kufu şeyde geçiyor. Lam yakunluhu evet. Tamam, o kufu oradan anlatıyor İhlas suresindeki. Evet. evet. Kufu denge gelince, bu da denk ve eşit olan demektir. Evet. Yüce Allah hakkında bunun söz konusu olamayacağının delili ise delili de. Kimse de onun dengi değildir. Heh. İhlas dört buyruğudur. He. Kimse de onun dengi değildir. Orada dengi kelimesi kufu. Evet. Tamam. Kufu evet. yani onun dengi yoktur. Evet. Onun benzeri en nit ise ona eşit olan, onun ayarında olan demektir. Bak çok önemli abi. Allah diyor ki benim kufum yok. Allah diyor ki benim niddim yok. Niddim yok evet. Tamam mı? Yani baksın zaman niyet kufu hepsi birbirine bir ke lafız olarak farklı ama kelime olarak yakın birbirine. Evet. Bak yani benzerliğin bütün noktalarını alıyor. Evet, diyor. Mesela diyelim ki güçlüğe delalet eden lafızları söyleyelim. Mesela kuvvet, güç, kudret. Üç evet. tane. Üçü yakın birbirine mana değil mi? Lafız olarak farklı mana olarak da yakın birbirine. Evet. Düşün. Sen diyorsun ki benim gibi güçlü yoktur, benim gibi kuvvetli yoktur, benim gibi kudret yoktur. Bak bütün yönleriyle nefh Görüyor musun subhanallah? Allah her yönden nefh ediyor kendisinin benzerlik olduğunu. Bak bunu tekrarlıyorum. Bu önemli. Şimdi güç, kuvvet, kudret, Başka aklına geliyor mu Buna bu lafızlara yakın? Güç, kuvvet, kudret, takat. Değil mi? Evet. Yani birkaç tane daha bulabiliriz. Dört tane bulduk şimdi. Güç, kuvvet, kudret, takat. Bunlar, bunlar lafı... Azimet gibi. Yani. Ha, azimet. Hı hı. Tamam. Beş oldu. Bunların hepsi birbirine yakın mı? Evet. Ee, şey Lafız olarak bir, aynı derece mı? Aynı olarak, değil. Lafız olarak aynı değil. Evet. Lafız olarak kudret. Ku, lafız olarak farklı. Mana olarak ne? Birbirine yakın. Aynı değil eş anlamlı değil ama birbirine yakın. Allah ne yapıyor tutup bir tanesini benim kudretim gibi yoktur böyle nefretmiyor. Bütün çeşitlerini ne yapıyor? Nefret ediyor. Evet. Görüyor musun Allah Azze ve Celle? Yani diyor ki benim kuf'um yoktur. Şimdi birazdan da ayetten gelecek benim middim yoktur. Evet. Tamam mı? Ama biz Türkçe acizliğinden dolayı mesela hepsini ney? Eşit ortaklık diye çeviriyoruz. Evet. Benzeri yoktur diye. Bu mecbur çünkü Türkçe dili Arapça diline yetişemez. Dünyanın hiçbir dili yetişemez. Evet. Özellikle Allah'ın kelamına hiç yetişemez. Hayır, o yüzden biz de hani e, Arapça bilmediğin zaman biraz işin fıkını iyice anlayamıyorsun Allah'ın kastını. Anlatabiliyor musun? Mesela örnek. Ha, örnek. Ama Allah'ım da olsun. Mesela mealler e, güzel Türkiye'de. Fena değil. Ben mealleri çok seviyorum. Özellikle Elmallah Hamdi yazır. Subhanallah. O adam var ya. Allahu Ekber. Yani nasıl bir alim. Hem Elmallah Hamdi yazır. Subhanallah. ben o adama hayranım ya. Allah, Allah razı olsun. Tamam akidevi yazıları geç. Bu isim sıfat batıl ama Subhanallah meali. Bak meali bu kadar güzel bir meal olur. Geç mesela o ismi sıfatla tevil et diyor. Onlardan bahsetmiyoruz. O mealinin yanlışlığından değil. Yani Arapça bilmediğinden değil. Tevil Akides. ettiğinden orayı. Akidesi gereği orayı evet. öyle çevirmiş. O ayrı. Ama ilmi olarak Elmalı Hamdi yazır. Hem tefsiri hem mali mükemmel. Süper yani. O kadar faydalanır ki bir ilim talebesi. O kadar. Ben mesela kesinlikle onu kütüphanemden eksik edemem. Elma'nın tefsirini. Mutlaka. Mutlaka. Öyle bir istidlal, istimbat güzel noktaları vardır ki o rivayet de tefsir etmemiştir. Onun kastı farklı. Aynı şey gibi mesela. Şeksaadi gibi mesela. Tamam Tefsir iki kısımdır. Onu anlattık. O, o başka bir fayda verme açısından. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela Elmalı Hamdi'ye bir gidersin, sana geldi burada ne, ne küfne aradaki farklar böyle bir anlatır sana. Ayetler süper bir şeydir yani. O yüzden ee, Allah'ım da olsun mealler güzel yaptığı için bize pek bir işgal olmuyor. Ama bazen işte işgal oluyor işte. Allah bir yanda diyor ki sadece Allah korkar. Örnek. Bunu bazen veriyoruz. A Allah'tan sadece kimler korkar diyor. Alimler. Başka bir ayette diyor ki onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. E bir ayette dedi ki sadece. Bir ayette ne dedi? E, müminler üstlerin Bir ayette dedi ki sadece alimler korkar. Bir ayette e, müminler için onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar dedi. İkisinin de korku verdi. E şimdi bunu mealde ayırt edemezsin. Ama mealde sana işgal gelmez. Çünkü adamlar mealde biraz tefsirli tercüme yapmış güzel. Ne diyorlar? Sadece alimler korkar yazmamışlar hiçbir meal. Görüyor musun? Yazmamışlar. Ne yazıyorlar? Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar yazmışlar. Ha bu bize işgal olmuyor. Halbuki Arapça bilsen dersin ki aa burada ikisinde de korku var. Ve yalnızca kelimesi var orada. Yani yalnızca ifade eden hasır edatı var inneme. Yalnızca alimler korkar diyor. Tamam mı? Heh. Ama baktığın zaman... Alimlere haşya ile korkar diyor. Bize havf ile korkar diyor. Haşya ile kor havf arasında fark var mesela. Baktığın zaman el-i sünnet tefsirlerinde bu kelime, iki kelime arasındaki farkı görürsün. Elmalıya bak onda da, da görürsün. Ne güzel adam anlatmış ama. Yani, tamam. Evet. Şimdi o yüzden burada ne diyoruz? Allah kendisinden niddi kufu. Bunların hepsini ne yapmıştır? Nefiyetmiştir. Evet. Misli bak. Leyse ke şey şeyun. Misli nefiyetti. Lam يَكُنْ لَهُ كُفْ أَنَهَدْ كُفْءُ نَفْيَتْتِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ endeden نِدِّ Hepsi ya, e, ayrı lafızlar ama yakın manalar. Hepsini nef ediyor Allah kendinden. Hani düşün ki Eran'a dersin ki sen benim benzerim değilsin ama saçın, sadece saçın benziyordur. Değil mi? Ama yok bak Allah Azze ve Celle hiçbir noktada benzemez. O yüzden benzerliği ifade eden ana böyle kelimelerin hepsini kendisinden ne yapmıştır? Nef etmiştir. Evet. Onun benzeri en nit ise ona eşit olan, onun ayarında olan demektir. Evet. Yüce Allah da artık Allah'a eşler koşmayınız. Bakara 22 diye buyurmaktadır. İbn-i Teymiye Rahimullah buyuruyor. Tamam şimdi İbn-i cümlesi, evet. Şanı Yüce Allah yarattıkları ile kıyas edilemez. He. Şimdi burada çok önemli şeyler anlatacağız. Yüce Allah yaratılıkları ile kıyas edilemez. Evet. Şimdi bizim akide kitaplarına baktığımızda tamam mı? Eee bu mevzuya özellikle değiniler. Bu çok önemli. Evet. Şimdi bizim bu hani fıkıh'taki kıyas olayı var ya, evet. onunla bir alakası yok bu mevzunun. Tamam mı? Bu kıyastan maksat farklı bir kıyas. Şimdi üç türlü kıyas var. Birincisi kıyası şumul, ikincisi kıyası temsil, üçüncüsü kıyası evla. Şumul kıyası kapsama kapsama kıyası diyelim buna. Temsil kıyası benzer benzetme kıyası diyelim buna. Evla kıyası ev evla Evla kıyası diyelim buna da. Zaten isminden belli evladım. Tekrarlıyorum. Üç çeşit kıyas. Kıyas-ı şumul, kıyas-ı temsil, kıyas-ı Kıyasu Kıyas-ı şumul, kapsayarak kıyas. Kapsama kıyası diyelim bunu. Açacağız bunları. Kıyas-ı temsil, benzetme kıyası. İşte bu kıyas-ı temsil fıkıhta daha çok kullanılan ikinci kısım. Kıyas kıyas-ı temsil, benzeme kıyası. Kıyas-ı evla da hayli hayli olan kıyas. Bunlar ne demek anlatır. Şimdi... Allah Azze ve Celle hakkında biz kıyas olayını kullanabilir miyiz? Kıyas-ı şumulü kullanamayız. Küfür. Kıyas-ı temsili kullanamayız. Küfür. Kıyas-ı evlâ'yı kullanırız. Allah hakkında. Ne demek bunlar? Şimdi kıyas dediğimiz gibi üç kısımdır. Birincisi kıyas-ı şumul. Tek tek anlatalım. Kıyas-ı şumul nedir? Külli bir değer atıyorsun ortaya. Külli bir kaide koyuyorsun tabiri caizse. Tamam mı? O kaydenin altında ne kadar cüz girerse... O kaidenin altında ne kadar cüz varsa hepsi o küllün değerini alır. Mesela ne gibi? Diyorsun ki mesela eşyada asıl olan ibahedir. Atıyorum mesela. Bu külli bir e, değerdir değil mi? Külli bir değerdir mesela. Eşyada asıl olan ibahedir. Yani her şey bizim için mübahdır, ancak haram kılınanlar hariç. Değil mi? Allah Kur'an'da diyor biz yerde gökte sizin için yarattık. Demek ki her şey bizim için ancak haram olanlar hariç. Tamam mı? Şimdi eşyada asıl olan ibahedir dediğimizde. Yani eşyada asıl olan helal olmasıdır dediğimizde bunun altına ne giriyor? Bütün eşyalar, koltuk, değil mi? Yemek, çatal, elbise, cep telefonu, araba. Bak bunların hepsi cüz cüz. Ne yaptık? Hepsini bu cüzlerin hepsinin neyin altına soktuk? Külli bir değerin altına soktuk. Tamam? Külli bir kaydenin altına soktuk. Heh. İşte buna kıyasu şumul denir. Yani külli bir değeri cüzlerin üzerine kıyas ediyorsun. O cüzler o küllün değerini alıyor. Anladık mı burayı tekrarlayayım mı? Tamam anladı parayı. Şeyde onun gibi oluyor? Ee, bu hani var ya. Hani Allah işte yaşayan insanlar da onunu ona veriyorlar ya. Ve Ondan dolayı bir e, Aslında onların biraz daha farklı. Onlarda daha çok hulul var. Yani e, aslında yakındır çünkü e, cüzler ne küllün küllü, küllü oluşturur yani. Ha, tamam mı? Orada. Ha, evet. Şimdi dediğimiz gibi bu kıyası şumul olayı. Tamam, tamam Kıyas-ı şumul tamam. külli bir şey var. Tamam mı? Tamam. Yani o neslasında فَهُوَ كِيَاسُ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ ve اَتَاءُ الْجُزْءِ حُكُمَ الْكُلِّ Yani cüz'i bir şeyi, külli bir şeye kıyas ederek o cüz'i olan şeye küllün değerini vermek. Külli bir oluşum var. Tamam mı? Külli bir oluşum var. O külli oluşumu cüzlere hamletmek. Evet. Şimdi bu Allah hakkında imkansız. Neden? Çünkü Allah Cüzler böyle bazı cüzlerle tutup bir külli bir değerin altına gir girmez yani tamam mı? Bu Allah hakkında imkansız yani. Genel bir kayda kullanacağım. Ee, yani mesela e, mesela şuna şöyle bir örnek verelim biraz daha iyi anlaşılsın diye. Bak şimdi. Diyoruz ki mesela külli bir hüküm, hüküm söyleyelim. Diyorsun ki mesela her konuşan mahluk canlıdır diyorsun mesela. Her konuşan mahluk, mesela bir kayda atıyorsun. Bu kayda tam olarak doğru değil de misalen yani. Her konuşan mahluk canlıdır diyorsun. Tamam Yok, pardon. Aklı olan her canlı normal olarak konuşur diyorsun. Normal olarak konuşur, normal olarak Tamam. hastalıktan dolayı konuşmayanlara bahsediyoruz. Bir kaydı atıyorsun. Diyorsun ki her aklı olan canlı konuşur. Tamam. O zaman her, şey, her aklı olan yaratılmış kişi konuşur. Her aklı olan yaratılmış kişi konuşur. O zaman her yaratılmış şey, o zaman her konuşan yaratılmıştır. Bak şimdi kaydı. Aklı olan her yaratılmış kişi konuşur. O zaman her konuşan yaratılmıştır. İki cümle kurdum, bir kaydı oluşturdum şimdi. Diyorsun ki aklı olan her canlı. Şimdi bunu mantıkçılar, bu man mantık ilmi, bunun bizim dinimizde hiç yeri yok yani. Tamam mı? Bu onların söylediği şey ki bununla bazı şeyleri iptal ediyorlar. O yüzden biz diyoruz ki hayır siz bu mantık ilimde bunu kullanamazsınız. Bu batıl. Allah hakkında böyle bir şey kullanılmaz. O yüzden bunu anlatıyorum. Şimdi onlar diyorlar ki her yaratılmış aklı olan konuşur. O zaman her konuşan, her kelam eden mahluktur diyorlar. Bir kayda getiriyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte bu kaydaya göre biz bakarız. Bir şey konuşuyorsa nedir? Mahluktur. Kayda söylediler ya. O zaman Allah da konuşursa mahluk olur. O zaman Allah konuşamaz. Bak hemen iptal ettiler. Görüyor musun? Batıl. İşte diyoruz ki bu tip kıyaslar kıyası şumur olayı Allah da kullanılamaz. Tamam mı? Evet. Kullanılamaz. Ee, bu batıldır. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle cüz e, çünkü neden? Külli bir şeyde ne aranır? Cüzleri birbirine eşit olacak ki hepsi birlikte tutsunlar bir külli bir şeyin altına girsinler. Yani Allah'la eşit var mı? Yok. O zaman Allah cüzlerle eşit olup da külli bir değerin altına giremez. Tamam mı? Külli bir kaydenin altına sokamazsın. Bu batıl. Tamam mı? Evet. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin mahlukatlarla beraber külli bir dairenin altına girmesi imkansız. Tamam. Külli bir dairetin altına girmesi imkansız. Bir de ikinci kısmı var. O zaman birinci kıyas hak, kıyası Allah hakkında kullanamayız bu batın. İkincisi kıyasu temsil olayı var. Benzetme kıyası. Kıyasu temsil işte bu da fıkıhta kullanılan olay. Yani illet var iki tarafta. Şimdi bir, bir bir Allah bir şeyi haram kılmış. Tamam o haramın bir illeti var. Aynı illet karşı tarafta da var. O zaman diyorsun ki o karşı tarafta o hüküm alır. Tamam? E bu da Allah hakkında kullanamaz. Neden? Çünkü Allah'ın bir benzeri mi var ki illette birleşsin? Bu zaten batıl. Buna hiç, bunu yani hiç ee, konuşmaya bile gerek yok. Tamam mı? temsil benzetme kıyası. Zaten leysake mislihi şeyin diyor. Al bak. Temsil misil. Tamam mı? temsil. Ayette de misil geçiyor zaten. Onun misli yoktur. Bu batıl zaten. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Bunu ta ilk derslerimizden beri anlatıyoruz. Allah'ın bir benzeri yok. İki, üç işte kıyas evla. Hayli hayli olan kıyas. İşte bunu kullanırız Allah hakkında. Tamam mı? Yani mesela ne gibi? Eğer kullarda güç varsa Allah'ta hayli hayli vardır. Bu manada. Buna da alimler diyor ki biz kıyasul evla yerine Kur'an'ın bizzat lafsını kullanalım. Bazı alimler diyor ki bu da doğru. O da nedir? El meselül âlâ. Kullanır. Yani ayette ne diyor Allah? Bak önce kıyasul, kıyasul evla. Bir kere bu. Açık ve net şekilde akıl bunu ortaya koyuyor. Tamam mı? Bunu hiçbir akıllı insan ne bile ehli ne şey bunu inkar etmez zaten. Yani ne gibi? Eğer e, kullar varsa Allah da vardır. Değil mi? Çünkü neden biz zaten ne diyoruz? İşte güneşin varlığı mesela bir Rabbin olduğunu işarettir. Bak kıyas güneş varsa yani Rab hayli hayli vardır. Çünkü onu bir yaratan olmak zorunda. Kıyas-ı bu demek. Kullar görüyorsa Allah hayli hayli görüyor. Kullar biliyorsa Allah hayli hayli biliyor. İşte kıyas-ı bu demek. Bunu Kur'an da söylemiştir. Ama Kıyasul Evla ismiyle değil. Ne ismiyle? Meselül Ala. Ne diyor Allah? Lillahil meselül ala. En güzel misaller Allah'ındır. En güzel misaller Allah'ındır. Tamam. O yüzden biz diyoruz ki buna Kıyasul Evla yerine El meselül ala diyelim. Kur'an'ın kullandığı lafzı kullanalım daha iyi. Her ne kadar bazı alimler Kıyasul Evla'yı kullanmışsa da biz, bazı olarak, alimler diyor ki için. aynı. Bazı alimler diyor ki ama her ne kadar böyle de olsa kıyas kelimesi pek Allah hakkında hoş değil. Onun yerine Kur'an'ın kullandığı lafzı bizzat kullanalım. En güzel misaller Allah'ındır. Yani ne? En güzel misaller. Yani güzel misaller var ama Allah en güzel. Hayli hayli yani. Mesela e, bunun da kaidesi ne? Diyorlar ki e, bir kere kıyasul evlada şu şart vardır. İki taraf birbirine eşit olmayacak. Yani ne gibi eşit olmayacak? E, demin söylediğimiz gibi kull kulların ilmi varsa Allah'ın hayli hayli ilmi vardır ama çok daha üstün olarak. Tamam mı? Eşitlik olmayacak. Bu şart. Bu şarttır. Tamam mı? Ee, bilakis şartlarından bir tanesi birisinin diğerinden daha azim olacak. Tamam Yani işte e, kul güçlüdür, kudret sahibidir. Allah hayli hayli kudret sahibidir. Yetmiyor bu. Bilakis Allah hiç çok daha azimdir. Tamam mı? Her şeyin üzerindedir. Her şeyin üzerindedir. Tamam mı? Ee, i̇şte bu şekilde örnek verebilerek. Bu şekilde örnek vererek şey yapabiliriz bunu. Ancak bunu kaydı olarak birazdan gelecek, birazdan gelecek. Halil Herra söyleyecek onu kaydı olarak ama şöyle bir ıslah yapıyorlar. Diyor ki, kullu kemalin, yani ıslahi manası, Kıyas-ı Evla'nın manası. Diyorlar ki, kullu kemalin sebete lil mahluki fel haliku evlâbihi fe kullu naksin tenezzahu anhul mahluku. فَتَنَزُّهُ الْخَالِكِ اَنْهُ مِنْ بَابِ اَوْلَهُ Yani e, düşün ki yaratılmış için sabit olmuş kemal bir değer var. Kemal bir değer. Mesela yaratılmış ben. Benim için sabit olmuş kemal bir değer var. Nedir? Mesela görüyor olmam, duyuyor olmam. Tamam Allah bundan, Allah bundan nedir? Allah bundan daha evladır. Benim duymamından daha evladır. Benim görmemden daha evladır. Benzemez zaten görmemiz birbirimize, duymamız birbirimize. Tamam mı? Evet. Yine ben kötü bir şeyden e, naks oluyorsam Allah da bundan naks olmaktan daha evladır. Yani diyelim ki Nebis Sellem zalim mi? Değil. O zaman Allah'ın zalim olmaması hayli haylidir. Zıttına bak Nebis Aleyhisselam zalim değilse nedir? Adildir. Allah'ın adil olması hayli haylidir. Evet. Tamam mı? hayli haylidir. Ha. Ee, buna benzer. kıyas evler bu. Sadece bunu kullanabiliriz Allah hakkında. Tamam Evet. Şimdi e, benim elimde bir tane kitap e, var. Ben oradan bu konu hakkında okumak isterim. Kitap ne? Kitap El-Kavâidül Kulliyye lil esmâ was ve sifat indes-selef Selefin e, indinde al, e, isim sıfatlar hakkındaki e, külli kaideler adında bir kitap. Bunu yazan e, Bureykan diye birisi. Bureykan ee, bizim alimlerimizdendir. Demmam'da yaşıyor kendisi. Kendisi Suud'da yaşıyor Demmam bölgesinde. İndir, isim, ee, Selefin indinde e, isim ve sıfatlar hakkında külli kaideler. El-kavaidül külliye lil-esmai ve sifat indes-selef. Bunu büreykan, bunu çıkaran yayın evi Dar-ı İbnül Kayyım. İbnül Kayyım yayın evi Suud'daki. Ve Dar-ı Affan. Dar-ı ibn Affan, İbnül Kayyım zaten beraber çalışırlar Suud'da. Güzel yayın yani maşallah. Kitapları güzeldir, kalitelidir. Hem kitap, cilt, yaprak, hat olarak hem de şey olarak yani. Mevzular olarak ne? Bureykan. Hı -hı. El Bureykan. Tabi uzun ismini istiyorsan. Dr. Doktor İbrahim İbni Muhammed İbni Abdullah El Bureykan. Doktor bu. Akide de. Ya, doktor Allah-u Alem akide de olacak. Yani. Fıkıhta da olabilir de akide de ol olacak benim bildiğim kadarıyla. Tamam. E, bu konu hakkında e, okumak istiyorum. Şimdi kıyas-ı temsil-memsil onları geç onları anlattık. Kıyas-ül hakkında biraz bahsediyor. Diyor ki Kıyas-ül şudur. şudur. وَهُوَ kullu kemalin mumkinin mümkün Mümkün olan her türlü kemal. لَا نَقْسَ فِيهِ بِوَجْهِنِ مِنَ Yani hiçbir yönden bir eksikliği, bir nakıslığı olmayan bir kemal düşün diyor. Tamam mı? اِتَّصَفَ بِهِ الْمَحْلُوقِ <gülüyor> Mahlukta bu sıfat var. Sıfatta bu e, mahlukat bununla sıfatlanmış. Bu sıfat var. فَاللّٰهُ <gülüyor> اَوْلَى Allah ondan daha evladır. Allah onunla sıfatlanmaktan daha evladır. Bak. Hangi sıfatı söyle. Hangi sıfatı söylersen söyle. Hangi sıfatı söylersen söyle. Ama o sıfatta hiçbir eksiklik bulunmayacak. Yani kulun hangi sıfatını söylersen söyle o sıfatlı hiçbir eksiklik bulunmayacak. Tamam mı? Ve Allah azze ve celle'nin de bununla vasıflanması mümkün olacak. O zaman Allah nedir? Bundan hayli hayli daha şeydir. Mesela böbrek. Böbrek sıfatı. Böbrek sıfatı senin için kemaldir, değil mi? Bir kul için kemaldir. Ama Allah bunun mü mümkün mü bununla vasıflanması? Mümkün değil. Ama düşün sen ilmin, ilmin se çok güzel şeyler biliyorsun. Bu senin için kemal mi? Kemal. Senin zatın için kemal. O zaman Allah'ın senden daha alim olması hayli hayli. Tamam mı? Çünkü Allah ne diyor? En güzel mesajlar Allah'ın. Ve kullu naksin. Devam ediyor. bu hangi eksiklik olursa olsun. Tenezzehe anhu anhul mahluku Mahluk ondan e, tenzih olmuşsa felhaliku evle bel tenzuh. O zaman Allah azze ve celle'nin bundan tenzih olması hayli haylidir. Yani zıttı da böyle. Tamam mı? Bitten tenzih anhu. Fehaza kıyasun mebniyun. Tamam mı? Ala isbati sıfatil kemal ve celal. O zaman bu kıyas ne üzerine mebniyidir? Yani ne üzerine mebniyidir? Kemal ve celal olan sıfatları ispat etme adına mebni, mebni olmak zorunda bu kıyas. Tamam mı? Yoksa böyle bizim fıkıhtaki anladığımız o manada kıyas değil. İşte bu buna benziyor buna. O manada değil tamam mı? Hayli hayli olma o kıyas. Dedim işte tamam mı? İz çünkü diyor ki iz mueddahu en Allahu aula bi sifati'l kemal min ibadihi'l marbubi. Çünkü bu merbu olan yani yönetilen, düzenlenen, tedbir edilen bu kullardan Allah azze ve Celle'nin sıfatları daha kemaldir. Ve huve la yakhrucu anil asl'il evvel. Bu da e, ilk asıldan çıkmaz. Min usulü mezhebi selefi. E, Selef us mezhebinin usulünün dışına. Ve mimmâ yedullâ ala sahhati isti'mâlihi. Yani bu kıyası kullanmaya, kullanmanın sıhhatine delalet eden birkaç şey söyleyeceğiz diyor. Diyor ki vel amelü bihi min Birçok yönden bunu söyleyebiliriz. Neden? Ahaduha. Birincisi. Ennel halikal mevcûd ha kal mevcudel vacibe biztihi elkadimeti ekmemine mahluk ilkaabil adem ve muhdesi ve diyor ki yaratı yaratan mevcud olan ve zatıyla varlığı zorunlu olan ve zatı 'nın bir başlangıcı olmayan, zaten kadim olan bir başlangıcı olmayan, her zaman yaratılandan, tamam, mı? yaratılandan ve, ve yönetilenden daha üstün olur. Yaratan, bir başlangıcı olmayan her zaman yaratılandan ve yoktan var olandan ne olur? Daha üstün olur. Bir kere bu, bunu ortaya koyuyor. Bu bir, iki. أن كل كمال في المخلوق فإنما استفاد من ربه وخالقه فإذا كان هو مبدعا للكمال وخالقا كان من المعلوم بالإضطرار أن معطى الكمال وخالقه ومبدعه أولى بأن يكون متصفا به من المستفيد المبدع المعطى يقول أنه olan لكمال var ya bu kemaliyetini kimden istifade etti kimden aldı onu yaratandan değil mi ve o kemali kendisinde başlatandan aldı kim o yani Allah Azze ve Celle o zaman onu yaratan ve kemali kendisinde başlat başlatan mecburen ne olur o ona verenden daha üstün olur düşün ki sen karşı tarafa ilim veriyorsun ama o ilim sende yok bu düşünülebilir mi? karşı tarafa görme sıfatı veriyorsun ama sende yok o. Böyle bir şey düşünülmedi mi? Bir kere veren her zaman verenden üstün olur. Yani Allah sana duymayı gücünü verecek, görmek gücünü verecek ama Allah'ta yok. Doğru mu? Böyle de bak bu da ikinci yönü. Üçüncü yönü. إنه لو أرى أنا الكمال الذي وهبه لغيره للازم أن يكون المحدث المربوب أكمل من من الرب الخالق القديم الأزلي. O yüzden e, eğer yarat yani kemali veren kemali e, lev ara kemal izi verdiği kemalden soy, soyutlan yani verdiği kemalden hali olan bir kişi yani ke kemal veriyorsun ya ve sende o yok böyle olan bir kişi ne olur otomatikman kemal verdiği kişiden daha alt derecede olmuş olur düşün ben sana bir şey veriyorum mesela para tamam mı Para veriyorum ama bende para yok. Yani parayı verdim ama bende para yok. Kim, sen bu para nafısında kim daha oldu? Sen. E ben anladın mı? Ha, veren, <gülüyor> ve, veren kendisinde yoksa otomatikmen e, ne olur bu? Ve, veren kişi daha aciz olacak. Tabii, tabii. Çünkü neden verdin? Bitti olay artık. Sen tamam mı? Böyle de olamaz. Bak bütün bu yönlere baktığımız zaman bu zaten ortada. Evet. Sonra yine diyor ki en nefakı de şey la yüttihi fəinn aluqulât arfâd bi fütretihi iqtâ al kâmal mîman la kâmalâ. Aynı şekilde ben sana kemal veriyorsam ve bende kemal yoksa, be, kemal vereceksem ben sana ve bende kemaliyet yoksa ben sana verebilir miyim? Veremem. Çünkü e, bütün akıllı insanın bildiği şeydir. Bu Ney? Kendisinde kemal olmayan başka tarafa kemal veremez. İşte bu dört yönden, bak nasıl yaklaşmış Şeyh rekan çok güzel değil mi? Bu dört yönden olaya bak, otomatikman kıyas-ı olayı ortada zaten. İmkansız olur Allah hakkında bunun kullanılmaması. Tamam mı? O yüzden tekrarlıyoruz. Kıyas-ı evlâne hayli hayli olayı. Yani sen görüyorsan Allah hayli hayli görüyor. Hem buna Kur'an Nas'lı deminki okuduğumuz Kur'an Nas'lı buna delalet ediyor. Hem de hem de buna e, İbrahim Aleyhisselam'ın sözü bile delalet ediyor. Ey babacım! Niçin sen görmeyen ve duymayan birisine tapıyorsun? Evet. Tamam Heh. Yani o senden bile aciz yani. Evet. Tamam. Allah gören, duyan yani Allah ondan çok daha hayli hayli evlâh. Tamam Kıyaslanmaz bile yani temsil Şumurba hiçbir yönde. Tamam? Mı? O yüzden bu kıyaslabilirler bizim aldığımız kıyas değil, tamam mı? Bu farklı bir şey. Bu, e, bunu genelde mantıkçılar şeyde kullanır, mantık kitaplarında kullanırlar, tamam mı? Hı. O yüzden e, e, mantık, mesela felsefe zaten okunmak falan caiz değil. Ancak mantık ilmi şu sebeple ancak okunabilir, bir sebebi var. Diyelim ki burada mukalifler var. Onların bazı silahları var kitaplarında. Mesela gir, mesela tuttular şehri ifsat ettiler. İnsanların akıllarını karıştırdılar çeşitli şüphelerle. E sen onların şüphelerini bilmen için, onların kullandığı cümlelerin ne manaya geldiğini bilmen için o ke mantık kelimelerini bilmen lazım ki onların kitaplarını anlayıp cevap verebilesin. Mesela bir insan ibni, mantık ibarelerine hakim olmazsa, mesela İbn-i der o tarihleri aklı veren aklı nasıl anlayacak? İbn-i Teymiye onlara cevap veriyor. Tamam İbn Teymi onlara cevap veriyor. Mantık silahları var şimdi. Tamam. Ha. E, Ancak bu şartla okuyabilirsin anlamak için. Tamam. Yoksa akşamlar zaten anlayamazsın İbn Teymi'nin birçok kitabını. E, çünkü Arapça bilmek yetmez yani. Benim mesela hocam vardı. 40 senedir Arapça okuyor. 40 senedir Arapça okuyor. Ben onda mesela e, çok şahit oldum. Bazı metinler mesela açıyorduk mesela. İlimi mevzular ilmi isimsi bu. Arapça da alim yani neredeyse sanki ama anlayamıyordu. Anlayamıyordu. O yüzden Arapça bilmek yetmiyor o ayrı tamam. Bir kelime silahları var o ayrı bir mevzu bir de şey var. O yüzden mantık ilmi bazı şartlar noktasında haram değildir. Mesela eee İbnü Salah İmam nevi haram kılmıştır mutlak olarak. Ama mesela İbni Tehmiye mesela haram olmanın söyler şartlardan. Neden? E şimdi sen diyelim ki Cehmiye şüpheleri getirdi, şeyleri getirdi. E tamam sen kendin selef olarak mesela diyelim ki e, şeysin e, teslim oluyorsun Naslara. Senin mantığa ihtiyacın yok. Bu ayrı bir bak. Tamam mı? Sen dinde mantık mı var? Yani e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam döneminde e, mantıkla mı öğrenildi sahabeler din? Hepsi cennetlik oldu. Olay mantık ilmi değil. Ama şurada bir önemli bir nokta var kaçırmamamız gereken. Mantık olayı bazı daruri sebeplerden dolayı gerekebilir. O da nedir? Düşün ki sen naslara teslim olasın. Ne güzel. Ama senin ülkende mesela bir sürü insan bunlardan etkilenmiş. Ve senin getirdiğin nasları adam hep mantığa vuruyor. Yani anlayamıyor senin gibi. Ve bazı şüpheleri sen def etmek adına tamam mı? Bazı şüpheleri def etmek adına bunu öğrenirsin. Mesela şairin dediği gibi ne diyordu şair? Mesela mantık iliminde diyor ki eee e, ve, Salah, ve ve biyuhay, e, harrama قال قوم ينبغي şimdi ala hal mantık e, süllem mantığı var tamam mı bu mantıkta ilk okutulan metindir süllem mantığı var ben süllem mantığını okudum şeyde cezaller bu kadarından başından sonra şu sül e, şey var şimdi süllem mantığı böyle yine bey şeklinde hani biz Beykuni'yi okuyoruz ya B şeklinde o da Bey mukaddemesinde mantığı Mantığın mantığını anlatırken şey diyor işte, diyor ki, e, tabii unuttum beytlerin çoğunu ezber olarak. ve vebnus salah veya vebnus salah ve ennevaviyyü harrama. İbnus Salah ve Nevevi haram etmiştir diyor. Ve kâle kavlun yenbegî en öleme Bazı e, kavimde bazı gruplar demiş ki hayır bilinmesi zorunludur. O da diyor ki ikisi de caiz değil, ikisi de batıl. İmam Nevevi'nin söylediği de doğru değil, şimdi bu şair. Tamam mı? Bilinmesi zor zorunludur. Bunu da demek doğru değil. O yüzden diyor ki ortaya yol tutarız. El kavletul meşhuratü sahiha. Cevazı ulil kamil kariha. Tamam mı? Bunu söylüyor. E, meşhur olan ise akıllı olan bir insana tamam mı? Sadece bazı şeylerde istihdam etmek için kullanmak için caiz olduğu yönündedir. Diyor i̇bn zaten bunu tercih ediyor. Evet. Allah'a Devam edelim inşallah. <gülüyor> şan Yüce Allah ile kıyas edilemez. ile kıyas edilemez ifadesinden maksat, kıyas edilen ile kendisine kıyas olunan arasında ilahi özellikler bakımından benzerliği ve eşitliği gerektirecek kıyaslardan herhangi birisinin yapılmasının caiz olmadığıdır. Evet. Temsil, benzerlik kıyası. Evet. Biz şimdi bu kısımları ayırdık ona o şimdi tek tek anlatıyor. Biz üzerinde pek durmayacağız. Evet. Tamam. Temsil, benzerlik kıyası. Bunun örneği usul alimlerinin ortak bir hüküm bakımından Ferin küçük önermenin asla büyük önermeye katılması şeklinde o tanımladıkları. E katılması yani. Evet. Tamam. Tanımladıkları temsil kıyasıdır. Haramlık bakımından hükmün illetini teşkil eden sarhoşluk vermek şeklindeki ortak özellikleri dolayısıyla ile sarhoşluk veren diğer içkilerin şaraba katılması onun hükmünde değerlendirilmesi gibi. Ya bak, alimlerin de kıyas bu. Biz ona anlatmıştık ya da öncelerden. Evet. Kıyas bu yani. Evet. Tamam. sarhoş eden bir illetin bulunması. Mesela. Bu, evet. bu zaten Allah hakkında mümkün değil bu kıyası kullanmak. Temsil kıyası. Onu evet. anlattık. Evet. Buna göre temsil kıyası büyük önerme ile küçük önerme arasındaki benzerliğin varlığına dayalıdır. Şanı yüce Allah'a Allah ise yarattıklarından herhangi bir şeyin benzer ve misli kabul edilmesi mümkün değildir. Evet. Şubul. Kapsamlık kıyası. Evet. Şubul, Şubul kıyası. Bu da batıl dedik. Evet, evet. Onu anlatacak şimdi. Şubul kıyası da buna örnektir. Hı. Bu da mantıkçılar tarafından küllü olan bir şeyi cüz'i olan bir şeye delil göstermek. Evet, bunu mantıkçılar daha çok kullanır. Evet. Bu da cüz'i olanın başkaları ile birlikte birlikte bu küllü olanın kapsamı içerisinde olması suretiyle yapılır. Evet. Allah hangi cüz'e girecek bir kapsamın altına? Evet. Bu batıl. Evet. Bu kıyasın esası ise küllünün kapsamı içerisinde bulunan birbirlerin birbirlerine eşit olması esasına dayanır. dayalıdır. Evet. Bundan o yüzden dolayı biz böyle ne diyor? Siz mantık olaya baksanız işin içinden çıkamazsınız. Evet. O yüzden bırakın bu türlü mantık şeyleri. Teslim olun naslara. Tamam Evet. Bundan dolayı külli olan hakkında verilen hüküm bunların her birisi hakkında da geçerlidir. Evet. Oysa Yüce Allah ile yaratıklarından herhangi bir arasında eşitlik olmayacağı bilinen bir husustur. Evet. Evla olan kıyas. Yüce Allah hakkında kıyas evla kullanılır. Evet. Bunun muhtevası şöyledir. Evet. Yaratıklar arasında yaratıklar arasında sabit olmuş ve yaratıcının da Onunla nitelendirilmesi mümkün olan her bir kemal sıfatı o yaratılmıştan ziyade ve öncelikli olmak üzere yaratıcıya yakışır. Bak şimdi uyuma, uyuma, uyuma, uyumak ke kemal mi eksiklik mi? Eksiklik. eksiklik de olur, kemal de olur. Kul hakkında hem eksikliktir hem kemaldir. Tam bir kemaliyeti yoktur o zaman. Evet. Neden? Şimdi uyumayan bir insana biz ne deriz hasta? Uyuyamıyor bir insan. Hasta gidiyor ilaca bak çünkü vücudunda bir eksiklik var. Evet. Düşün ki bir insanın uyku düzeni bozuldu uyuyamıyor doğrusu E bu, bu insanda eksiklik olmadı mı? Bak. Ama uyumaya başladığı an hani o uyuma hastalığı gitti mi ne oldu? Uyuma onun için kemal oldu. Evet. Ama aynı insanı düşünün çok uyuyor. Namaz kaçırıyor. Evet. Çok uyuyor. Veya e, hani vücudunda bir hastalık var çok fazla uyuyor. Evet. Ya bu sefer ne oldu adama? Naks oldu. Bak o zaman uyku naks mıdır kemal midir dersek? Tafsil var. Evet. Tamam Böbrek naks mıdır kemal midir? Tafsil var. Tamam evet. Böbrek naks mıdır kemal midir? Tafsil var. Hepsinde tavsil var. Ee, i̇şte... Ama mesela manevi bir değerler var. Manevi değerler var. Neyi bildiğini konuşmuyoruz. İlmin kendisini konuşuyoruz. Bu her zaman insan için nedir? Kemaldir. Ha o ilmiyle gider başka şeyler öğrenir o ayrı. Tamam. Pis şeyler öğrenir o ayrı. Pis şey öğrenir o ayrı. Ama ilmin kendisi nedir? Kemaldir. O zaman Allah da buna... Allah da ilimle basıklanmak da mümkün mü? Mümkün. Heh. Ki o ezelidir, kadimdir zaten ilmi. O zaman diyoruz ki Allah hayli haylidir. Evet. Yaratılmışın, yaratılmışın münezzeh bulunduğu her bir eksiklik, eksiklikten ise yaratıcının tenzih edilmesi daha bir uygunur. Evet. Kemal kaidesi. Evet. Aynı şekilde şu şu anlamı dile getiren Kemal kaidesi de böyledir. Evet. Birisi bir Kemal sıfatına sahip, diğer ise o sıfata sahip olması imkansız iki varlık düşünülecek olursa hı hı. elbette ki birincisi ikincisinden daha mükemmeldir. İşte böyle bir sıfatın varlığı Kemal Yokluğu ise eksiklik olduğu takdirde Yüce Allah'ın böyle bir sıfata sahip olduğunun kabul edilmesi e, sıfata sahip olduğunun kabul edilmesi gerektirir. Evet. Ya bir daha oku. Bak oraya burası güzel. Demin anlattığımıza yakın. Evet. evet. Aynı şekilde şu anlamı dile getiren getiren kemal kaidesi de böyledir. Birisi bir kemal sıfata, sıfatına sahip. Şimdi birisi bir kemal sıfatına sahip. Diğeri ise o sıfata sahip olması imkansız iki varlık düşünecek evet. olursa. Tamam. Mesela diyelim ki e, yastıkla ben. Ben biliyorum. Yastık yastık da var burada. Yastığın da bilmesi imkanı var mı? Yok. imkansız evet. ha Şimdi böyle bir iki varlık. Yılmaz'la Yılmaz'ın yanındaki ne? Yastık. Evet. Elbette ki birincisi yani ben, İngilizce yani Yılmaz daha mükemmeldir. He, yastıktan daha mükemmel olur. Neden? Yastıkta ilim yok. Yok. Evet. Tamam mı? Veya yastık konuşmaz veya yastık görmez. Yılmaz ama konuşur. Yılmaz görür. Evet. Tamam mı? Yılmaz bir ağır taşıyabilir. Yastık taşıyamaz. Mesela Hepsi. Evet. İşte böyle bir sıfatın varlığı kemal. Yokluğu ise eksiklik olduğu takdirde Yüce Allah'ın böyle bir sıfata sahip Şimdi varlığı olduğu... kemal, ilim iliminden önemli. Varlığı kemal, yokluğu ne? Eksiklik. Evet. Heh, şimdi Allah'la mahlukatı düşün. Evet. A öyle bakalım evet. İşte böyle bir sıfatın varlığı, kemal, yokluğu ise eksiklik olduğu takdirde Hı. Yüce Allah'ın böyle bir sıfata sahip olduğunun kabul edilmesi gerektirir. O zaman madem ki kullar için bu sıfat mevcut, var, o zaman Allah Azze ve Celle de var olmayı gerektirir. Gerektir. Çünkü bir va ilimin varlığı, kemal, yokluğu eksik ise, eksiklik ise ne olacak Allah'ta yoksa? Allah'ta eksiklik olmuş olacak karşı. Allah'ta bundan nedir? Münezzeh. İnşallah burada bırakalım mı? Burada bırakalım. Bundan sonra... Hmm, İşte bütün e, önümüzdeki dersten sonra da yani hani önümüzdeki derste de değil, ondan sonra artık isim sıfatlara tam olarak giriş yapıyor mevzu. Neden? Çünkü şu ana kadar dikkat edersen hep böyle şeydi mukaddimeden sonra mukaddimeden sonra böyle e, tahrif, tatil bazı silahlar üzerine durdu. Artık bundan sonra önümüzdeki derste de değil, ondan sonra artık iyice sıfatlar mevzusuna girecek. Evet. Çok güzel şeyler gelecek Allah'ın izniyle. İki ders sonra artık yani çok acayip şeyler gelecek. Eyet-el Kürsi vesaire, İhlas Suresi, bunların içindeki sıfatlar, istiva, mistiva. Bunlar çok güzel olacak inşallah. Ve Allah'u alim. Sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi